Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayan. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Erguvani İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Feride Çiçekoğlu ile Tayfun Pirselimoğlu'nun Ben O Değilim filmini konuşacağız. Hoş geldin Feride. Hoş bulduk. Hoş ee... Biz işte bildiğiniz gibi filmleri seyrettiğinizi varsayıyoruz. Dolayısıyla hani herhangi bir yerine anlatmamak, kaç işte sürprizi açıklamamak falan gibi bir kaygımız olmuyor. Ee, bir de filmi özetlemeye çalışıyoruz başında. Hani yakın zamanda seyretmemişseniz diye öyle de başlıyoruz. Biz hangimiz başlayalım? Özeti ben yapmayayım hadi. Peki tamam. Ee, yalnız ben kahramanların isimlerini hep unutuyorum ya. Ama zaten pek orada yok kahramanların isimleri. Ee, adam diyelim, kadın adam diyelim. Adam diyelim, kadın diyelim tamam. Adamımız Ercan Kesal onu biliyorum. İranlı bir de kadınımız var. Ercan Kesal bir büyük bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir iş yerinin mutfağında çalışıyor. Bulaşıkçılık yapıyor. Yalnız yaşayan bir adam. İş yerlerine bir tane kadın geliyor. Kocası hapiste. Ee, bir süre sonra kadın buna ilgi göstermeye Başlıyor ee, Arada bir hapse girip çıkması da söz konusu oluyor Şeyin ee, Bizim adamın ee, bir o Hapse giriş nedenini açıklayalım ama Tabi tabi Arkadaşları e, kadın getiriyorlar Birlikte evet. işte e, Arabada Evet arabada, iş Ama şey çok güzel Onu da söylemeden edemeyeceğim doğrusu tamam. Girebilir miyim böyle aralara İstediğin gibi Şimdi e, dükkan, sen, <gülüyor> dükkan benim peki e, bir kere baştan sona mekanlarda e, ki klostrofu bir duygusu ve yemek yenen yerlerin benzerliği çok çarpıcı ve bizim adamımız yani Ercal Ercan Kesal'ın Kesal oynadığı karakteri de evinde ilk kez yine böyle yatay bir tablo asılmış, sıkıcı ışıkların olduğu bir yemek masasında yemek yerken görüyoruz. Sonra birden mastürbasyon yapmaya karar veriyor. Hı hı. Yere bir gazete açıyor ve tam o faaliyetin ortasındayken telefon çalıyor ve arkadaşları buna illegal kadın ayarladık diyorlar. Biz bunu sonradan öğreniyoruz ve böyle bir kulenin olduğu bu harem sahillerindeki bir yer galiba hmm. gece çekiminde. Son derece böyle tedirgin edici bir mekan. Orada arabayı park ediyorlar. Teker teker işte sırayla iş üstünde oluyorlar. Diğerleri dışarıda. Birden polis arabası görünüyor. Ve diğerleri becerip kaçıyorlar. Bizim karakterimiz orada sap gibi kalıyor evet. ve yakalanıyor. Evet. evet. O, o mesela o, o sahneyi çok çok hmm. seviyorum ben. Sonra çıktıktan sonra da bu kadın zaten davet edince sanıyorum öyle onun psikolojisiyle gönülsüz de olsa gidiyor. Öylece başlıyor ikisi arasındaki ilişki değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet öyle ben de öyle hatırlıyorum. Bu arada şey şikayeti de ediyor arkadaşları. Ya senin evin boş. Sen bekar bir adamsın. Niye bu arabalarda sürüyoruz? Evet, evet, evet, Niye evet. evine gitmiyoruz? Evet o da mekanını <gülüyor> yok öyle bir şey için kullandırmıyor. Kullanma, evet. <gülüyor> ge ge gezici mekan tercih ediliyor. Evet, mekanının bir namusu var. Evet, herhalde, ancak kafasına. kendisi kullanabiliyor evet. gazete sermek şartıyla. Evet, evet. Ee, neyse bu kadın e dediğim işte karakterin adını hatırlayamıyorum. Ayşe'ydi galiba. Ayşe miydi sonra bir başka isim oluyor tabi. Asiye oluyor sonra galiba. Evet evet evet. Ayşe'nin kocası sahte, sahtecilikten içeriye girmiş fakat e, öyle küçümsememek lazım ama içeride birkaç kişiyi öldürdü. <gülüyor> Cezası uzamış e, e, ve fotoğraflarını görüyoruz adamın hakikaten inanılmaz bir benzerlik var. Yani evet. Can Kesal'ın bıyıksız ve gözlüklü hali. Doğru. Bir, bir yine küçük böyle parantez açayım. Böyle karıştırıyor muyum aralara? Yok yok. Şey? Hayır canım. Duvarda bir fotoğraf var karısıyla beraber yan yana. Yine hani o da bir Tayfun Pirselimoğlu klasiği. Her zaman duvarda böyle bir e, ilişkinin mutlu olduğu varsayılan zamandan kalma bir çift fotoğraf, fotoğrafı asılıdır hikayenin. Evet. Şeyi. Burada da öyle ve orada gerçekten çok çarpıcı bir benzerlik var. Ve her şeyin ne kadar yüzeysel ve derinliksiz olduğunu anlatan evet. bir fotoğraftır da o evet, aynı zamanda evet. değil mi? O feci yani. bir evlerde de asıldır o. Evet. Bizim evde asıldır. Bizimkiler <gülüyor> bütün evlerden sayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, ya sen anlasana. Sen daha iyi hatırlıyorsun. Ee, böyle özetlememeyi çalışınca şey Zorlanıyor yapıyorum. Haks, haksızlık yapıyorum filme gibi geliyor. Çünkü hani film o kadar görsel. Tamam. Özellikle Tayfun'un filmleri. Özetlemeyelim o zaman. Böyle sahne sahne yorumluyarak gidelim. Evet, edelim. evet. Böyle tamam, o şeyi, çünkü kafamızdaki gibi anlatmaya kalksak. Şimdi gelirken söyleşinizi okuyordum. Çok ha. güzel bir söyleşi. Oradan bir şey söyleyeceğim bunu buna ha. ipucu olsun diye. Ee, çok güzel bir şey söylemiş Tayfun. Diyor ki benim senaryolarım 30-35 sayfa tutuyor içinde diyalog olmadığı için. Yapımcı bana diyalog sokturuyor şey için, kaynak için başvururken sonra çıkarıyoruz. <gülüyor> yani gerçekten hani anlatmaya kalkılınca anlatılabilecek filmler değil. Müthiş görsel çünkü. O atmosfere Doğru. girdiğiniz zaman ancak tadını çıkarıyorsunuz. Hani <gülüyor> bir olay örgüsü birbirini tarihli Takip eden, zincirleyen bir naratif olmadığı için çok zor. Hmm. Ben bu seyredişimde ki bu işte iki buçuk uncu seyredişim diyeyim. İlki biraz özürlü bir seyretmeydi. Ben o değilim. Bu sefer fark ettim ki yapısı tuhaf bir biçimde şeye çok benziyor. David Lynch'in Kayıp Otoban filmine çok benziyor. Aa. Evet. Bu benim hiç fark etmediğim bir şey. Bugün Tayfun'la karşılaştık. Ee, Feriye sinemasında Ve ona söyledim Ya dedim acayip benziyor Ya evet bunu başkaları da söyledi ben, ben de, Kim söyledi dedim Çünkü Türkiye'de hiç böyle bir yazı okuduğumu hatırlamıyorum yine Yurt dışında birileri söyledi hmm. dedi Hakikaten de O yapıyı <gülüyor> hatırlatayım istersen Lost Highway'de bir müzisyenimiz vardır Esmer bir kadınla birliktedir Hı -hı. Bir aşamada onu öldürür Hapse girer Ve hapiste bir başka insana dönüşür Sonra o başka insan yine aynı kadınla bu sefer sarışın olmuş kadınla bir arada olur. Ve film bir şekilde başladığı noktaya döner. Evet, başladığı evet. noktada işte kapı zili çalınır. Evet. Ee, işte, ne Loran'dır Dick Loran öldü de, demektedir. İşte filmin başında Dick Loran öldü sesini duyarız ama kimin söylediğini duymayız. Bu sefer filmin kahramanı kendisi Dick Loran öldü diye evet. şey söylemektedir. Şimdi şeyde de bu filmde de Ercan Kesal bir kadınla birlikte oluyor. Siyah bir kadınla. Filmin ortasında kadın ölüyor. Hı hı. Fakat kadının öldüğü sahne çok tuhaf bir sahne. Yani e, Tayfun Pirselimoğlu hemen hemen hiç müzik kullanmaz. O sahnede müzik var. Hı hı. Ve böyle bir uykuya dalma var. E, tıpkı kahramanımızın deyiş, şeyde, kayıp otobanda değişim geçirdiği süreçte de bir uykuya dalar uyanır. Başka birisi olmuştur. Uykuya dalar uyanır kadın yoktur. Ve e, ondan sonra Ercan Kesal kadının kocasının kimliğini ve adını e, benimser. Hatta onun dövmesinden yaptırır. Evet. E, onun gibi onun gözlüğünü takmaya başlar. Ve kadınla tekrar karşılaşır. O zaman her kadın sarışın olmuştur. Aynı Lost Highway'deki gibi. Ve evet. film bir şekilde başladığı noktaya hemen hemen döner. Biraz değişiktir tabii. Aynısı değildir tıp atıp. Ama e, böyle bir möbius şey der bantı derler ya evet, evet, evet. öyle bir yapısı olan bir film ve tıpkı şeyin yapısı da aşağı yukarı böyle yani e, Kayıp Otobanı'nın yapısı da aşağı yukarı böyle. Şimdi şey enteresan tabi <gülüyor> belli temalara ilgi duyan böyle e, kendi içine benzer şekillerde bakan yönetmenler, yazarlar Sonuç olarak çok benzer şeyler, benzer temalar etrafında dolaşıyorlar. Zaten bu kendi üstüne dönme, başladığı yerde bitirme, e, mekanların, ortamların hatta zamanların değişmemiş gibi görünmesine rağmen karakterin değişmiş olması teması üzerine. Siz de 2010'da Mithat Alan Film Merkezi'nde yaptığınız söyleşide e, çok böyle güzel açmışsınız onu, derinle hmm. Hatta Tayfun onu biraz daha mistik, daha... Doğu düşüncesi çerçevesinde de açıklamış. Hı hı. Ee, biraz tasavvufla da bağlantı kurmuş ama sonuçta hani linç tasavvufla ilgili olmasa da demek ki yani varlık ve yokluk, ölüm ve hayat üstüne düşünmeye başladığınız zaman o döngüye dair temaların çakışması galiba kaçınılmaz hı. oluyor. Linç'te transandantal meditasyon. Gibi. Var mı? Ha. Öyle Ben yani. öyle o kadar yakın tanımam. O çok Lynch. ciddi hem de. Aynen Adım dünya görüşü o yani. Anladım. E, o zaman uzak değil demek değil ki. Değil mi? Hı, bir meditasyon durumu varsa hmm. yani. Evet. Öyle, böyle işte. Ee, ne dedi Tayfun buna bu benzetmeye? Her zamanki gibi gayet serin kanlı Evet öyle benzettiler. <gülüyor> ee, e, aynen öyle oldu. Evet, başkaları da söyledi ya falan dedi. Ee, tabii bunlar hep böyle film çıkışı işte bilmem ne oradan oraya giderken falan büyük pölçük konuşmaları oturup tam. Ama ben tabii meraklandım bu konuyu. ...hemen orada bırakmadım. E, tekrar sordum... ...peki kim işte yazdı dedim. Burada yazmadılar dedi. Yurt dışında yazdılar dedi. Peki filmi los Highway'i tekrar seyrettin mi? Bu benzetmelerden sonra dedim. Hayır dedi. <gülüyor> Daha fazla da bu konu üzerinde... Evet. ...çok konuşmadık sanırım. E, yani sonuçta... ...ben galiba konuyu kapattım. Şey dedim hani yani bu tür şey yok. Toppel, Gengel hikayeleri ya da ne bileyim, kimlik değişimi hikayeleri... ...bir şekilde birbirlerine... Benzemek zorundalar bir yerden bir yerden benziyorlar... ...sen sonuçta diye. Peki biz dün çok enteresan bir şey konuştuk. Hı. Onu ilk defa burada söyleyeyim. Ee, ben şöyle bir şey sordum... ...Tayfun'a dedim ki bu Döpel... ...Ganger, -Ganger hikayeleri, Hı. ikiz... Hı. ...ne kadar çok erkeklerin kafasını... ...meşgul ediyor. Ben hiçbir kadının... ...böyle bir şey yazdığını merak ettiğini... ...duymadım. Senin bildiğin var mı dedim. Düşündü düşündü... ...yok galiba dedi... Hı. Nedeni üstüne düşündük sonra. İkimiz iki farklı nedeni icat ettik. Onun benim bulduğum nedeni aklı yatar gibi oldu. Ama bunu gıyabında, şimdi ben böyle dedim de ikna oldu şeklinde ifade ediyor olmak istemem. Yani böyle bir hani anlık, informel ortamda yapılmış bir sohbet. <gülüyor> İtiraz hakkını saklı tutarak diyorsun. Kesinlikle öyle diyorum. Evet, alıntı yapmamaya da özen gösteriyorum. Fakat... Ee, sırf sohbet olsun diye sana sormak isterim. Senin bildiğin var mı kadınlarda Döpel Ganger hikayesi? Yani Döpel Ganger'in ne olduğunu da belki hani ille bilmek zorunda değil. Dinleyenler için istersen açalım birazcık. İyi olur. Ee... Ee, bir ikiz, aynısının bir yerde daha olduğu veyahut da ona dönüşme, e, korkusu, özleme, bunların karma karışık bir sarmala dönüştüğü bir ruh hali diyelim. Mesela hani Dostoyevski'nin öteki romanı gibi. Hı hı. Aynı şekilde bizden örnek verecek olursak mesela Orhan Pamuk'ta da çok vardır o tema. Hı. Ee, Beyaz Kale. Hani o esirle esir Doğru. sahibinin birbirine dönüştüğü. Sonra yine Orhan Pamuk'un Hatıralar ve Şehir kitabının hemen başında İstanbul'da kendinin bir ikizi olduğuna dair küçükken hep ...düşündüğüyle başlar zaten... ...bir yerde yine aynı resim asılı... ...yani bu... E, bu ...bunun çok... E, ...yani o kadar çok örneği var ki... ...hani şimdi saymakla bitmez... Hı -hı. ...hatta son zamanda yapılan filmlerde ağır basıyor... ...işte Antonioni'nin Passenger... ...yolcu filmi... E, ...hiç kadın geliyor mu aklına... ...yazar veya yönetmen... ...bu konuda kafa yormuş... ...örnek... ...hemen gelen bir şey yok... yani Ben bunu araştıracağım. Benim de yok. Ama ben hmm. bunu iş edindim kendime. Hmm. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Tayfun'a sordum neden böyle diye. O da düşündü düşündü simetriden ötürü olabilir dedi. Hani simetri takıntısı. Hmm. Aa dedim enteresan geldi. Çünkü ben mimarlık eğitimi aldım hmm. ve mimarlarla evlendim. Böyle muhtelif mimarlarla ve hepsinde simetri takıntısı vardı yani yakın Hı -hı. tanıdığım erkekler olduğu için onların üstünden söyleyebilirim. Ve onun üstünden tartışırdık hatta yani hani böyle bir, bir benim tam anlam veremediğim bir geometri merakı. Bu arada şeyin bayağı simetrik bir film olduğunu da söylemek tabii, lazım. Tabii, ben tabii, o değilim. Tabii evet. tabii yani o başladığı yerde bitme mevzu Hı -hı. da öyle zaten. Evet, evet. Yani hep o kendi üstüne dönme falan. Hı -hı. Dolayısıyla ben buna ikna oldum. Sonra ben başka bir şey söyledim. Benim söylediğim şuydu... <gülüyor> Erkeklerin doğurma şansı olmadığı için kendinden bir tane daha yaratma çabası olabilir mi acaba? Hani başka türlü çoğalma şansı yok. Bari kendimden, <gülüyor> o kendime olan hayranlığı mı kendimi bir tane daha yaparak. <gülüyor> Tayfun güldü biraz düşündü ya bu da olabilir dedi. <gülüyor> biraz daha düşündü galiba bu daha doğru dedi. <gülüyor> Kulaklarını atmış olalım buradan. Vallahi ben de şimdi hemen ilk aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Erkek denilen yaratık hep böyle bir güçlü olmaya, işte Hı -hı. her şeyi egemenliği altına alabileceğine inanmaya, işte süper kahraman olmaya falan hayalleriyle büyür ve onun olamadığını e, fark eder. Bir tür iktidarsızlıkla e, yüzleşir. Belki iktidar sahibi bir ikinci e, varlığın olması e, hayali oradan doğuyor olabilir mi? Yani... Ama bu, ne bileyim ben kadında da benzer bir şey olabilir belki. Kendisinin dünya güzel olmadığının farkındadır da öyle bir. E, ama, doğru ya. Işte. Fizik, fiziksel bir değişik, fiziksel bir değişiklik olur o şeyde erkekte e, ruhsal ve şey gücü. Cunet hemen bir şey söyleyeyim. Kadın ancak daha güzel olmak için ikizini ediniyor. Erkek o zaman daha güçlü olmak. olmak için ikizini şey... elde ediyor gibi bir e, klişe. ...diye hesaplanmış durumdasın, oradan çabuk çık mı diyorsun? Evet. <gülüyor> Aynen öyle diyorum. <gülüyor> Ama yani bir klişeye hesaplanmadan nasıl bir genelleme yapabiliriz ki, nasıl bir açıklama yapabiliriz ki? Senin dediğin de o zaman şey, simetri merakı da ya da işte ne bileyim, o da bir klişe olabilir. Doğurma mevzu olabilir doğru ama bunun biraz daha biyolojik temeli var gibi ama haklısın tamamen kadın doğru diye bir şey de yok doğru ha, bir yani. bir beraberiyiz hemen <gülüyor> iptal edelim bu <gülüyor> konuyu. Peki. Madem böyle bir sessizlik oldu bir müzik çalalım mı aklıma iki tane güzel şarkı buldum filmimizin aslında içinde pek bir şarkı falan geçtiği yok zaten Tayfun Pürsel'in oğlu müzik neredeyse kullanmaz bu filmde istisnai bir şekilde var. Uh, I'm Not There Ah ne kadar <gülüyor> Evet Bob Dylan'un I'm Not There sarkasen Sonic YouTube film. yorumuyla dinleyeceğiz film müziğinden yani ben orada değilim ben o değilim değil de ben orada değilim Merhaba Açık Radyo'da, 94.9 Açık Radyo'da Ergo Aniston Bot programındayız. Ben Cüneyt Cebanayan, konuğum Feride Çiçekoğlu ile Tayfun Pirselimoğlu'nun Ben O Değilim filmini konuşuyoruz. Sonic Youth'dan I'm Deri dinledik. Ben orada değilim, ben o değilim değilim. Evet, Tayfun Pirselimoğlu sineması üzerine belki hani bir genel ne yapıyor, neler anlatmaya çalışıyor, Ru istersen bir... Toparlayıp devam edelim mi? Tabii, tabii. Ee, yani sineması üzerine bir bütün olarak konuşulabilecek çok sayıda olmayan yönetmenden birisi diye düşünüyorum. Çok e, belirgin bir dünya görüşü, kendine has bir sinema anlayışı e, olan bir yönetmen. Tam anlamıyla otör tanımına hı hı. uyan bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Ve e, ilk... Başladığından bu yana ki ilk filmini iz olarak anabiliriz herhalde. Senaryosunu yazdı, Yaşın Ustaoğlu'nu çekti. Evet, hmm. evet. ama yine böyle hemen bir parantez açayım. Dün e, Tayfun'la Santral'da buluştuk, Santral hmm. İstanbul'da. E, ben hiç gelmiş miydim buraya diye sordum. O dedi ki biz izi burada çektik. Çok heyecan verici çünkü e, İstanbul'un Elektriğini sağlayan ve hani santral olarak anılan 1975'e kadar bütün İstanbul'un elektriğini sağlayan bina işte daha sonra uzunca bir süre boş kaldıktan sonra restore edildi ve şimdi Bilgi Üniversitesi'nin hatta mimarlık fakültesi olarak o bina hizmet veriyor. Şu çok etkileyiciydi. O binanın üst katındaki panolar falan hepsi duruyor hala. Müzenin parçası zaten. Ve orada görüyorsunuz işte elektrik panosu yazıyor hmm. böyle zeytin burnu, Samatya falan filan düğmeler hmm. duruyor. Hmm. O o zamanki şey içinde hani bir problem oldu. Orayı kapatınca o semtte <gülüyor> elektrik gidiyor böyle İstanbul'un çok daha ulaşılabilir, ulaşılabilir bambaşka bir dönemine tanıklık ediyorsunuz orada. iki kontrol panosuyla Hı -hı. Elektriği idare edilebilen bir İstanbul. Ve 75'ten sonra işte aşağı yukarı bir demek ki 20 sene mi 95 midir şey? İz daha mı öncedir? Hangi seneler daha önce? 80'lerin sonu mu öyle bir zaman galiba? Şimdi yanılmayayım, yanıltmayayım dinleyenleri de. Fakat... E Binanın terk edilmiş olduğu ve içine girmenin de henüz izinli olmadığı bir dönemde böyle biraz korsan bir şekilde duvardan atlayarak falan o mekanı keşfetmişler. Çok enteresan oldu dün tekrar hmm. Tayfun'unu orada görmek. Tabi şimdi bilmem kaç bin kişilik bir üniversitenin olduğu bambaşka bir yer. İstanbul'un her tarafı gibi bir transformasyon geçirmiş durumda. Ben izi çok çok etkileyici bulmuştum. Yani Tayfun'un dünyasının bütün bence... İpişleri e, vardı orada. Nüvesi var tabi elbette. Ve aynı nüveyi sonra sürekli görüyoruz sürekli zaten. Doğru, hani tartışmalı Güneş'e yolculuk filminin... Teması, senaryosunu görüyoruz. Hiçbir yerde ile sonra Tayfun'un e, hani resmi olarak ilk filmi diyebileceğimiz yönetmenlik Hı -hı. yaptığı 2002. Yine hani bir kadın oğlunu arıyordur ama oğlu başka birisi başka bir orada cesetler mi yer değiştirdi? Hı -hı. Yoksa kadın hani başka birinin başka bir annenin yerine mi geçti? Orada tereddüte düşeriz. E, sonra hani daha böyle bir üçü birbirini izliyor diyebileceğimiz Rıza, Saç ve Pusta bu çok belirgin. Sanki hı hı. hani üçü zaten aynı temalar etrafında dolaşıyor. İstanbul'un da çok benzer bir zamanına denk düşüyor. Hı hı. Ee, şu açıdan bu 90'larda bir dünya şehri olarak pazarlanıp marka şehir e, hı hı. E, tutkusuyla böyle tamamen alt üst edilen alışveriş merkezlerine Gökdelenlere, yollara boğulan, silüetini, kimliğini, yüzünü kaybeden şehrin o dönüşümünü anlatan filmler bence. Hı hı. Ee, ve bu sizin yaptığınız de İstanbul'da filmlerimde bir baş karakterdir lafını okuyunca çok heyecanlandım. Yani bir açıdan da bunları önceden okumamış olmaya sevindim. Çünkü aynı şeyleri Farklı sözcüklerle Kendim filmler üstünden okuyarak Bulmuş olmaktan da haz alıyorum o, o keşif bana mutluluk veriyor İşte çok yakında Şehrin itirazı Diye bir kitap Tayfun'un sinemasına çok geniş bir yer ayırdım ben Çünkü o Şehrin itirazı Kitabın alt başlığını da Söyleyeyim Gezi direnişi öncesi İstanbul filmlerinde İsyan eşiği Yani 2013 öncesi filmlere baktım bir nebze. Bu 2013'teki gezi direnişini acaba filmlerde hissedebildik mi? O sıkıntıyı, o şehir sıkıntısını, şehrin hı hı. atan ve patlamaya hazır nabzını diye. Ee, onu Tayfun'un filmlerinde çok etkili bir şekilde hissettiğimizi düşünüyorum. Evet, aynı kandayım. Hatta hatta böyle bir paralelle tabii ben e, bu e, Tayfun'un Yolcu filminden Antonyoni'nin yolcu filmine benzer şekilde e, ben o dilimin senaryosunu yazdığını sizin söyleşide 2010'daki adını vermeden filmin söylediğini de bilmeden o benzerliği de keşfetmiş olmadığım yine <gülüyor> <gülüyor> coşkusuyla. E, sonra Tayfun'un bu üç filmiyle Antonyoni'nin yolcu filminden önce yaptığı üç filme de baktım ve o yine hani çok hmm. iyi bildiğimiz filmler onlar. Ee, ...macera... ...gece... ...ve nedir üçüncüsü... ...bak bir anda... ...eklips... ...güneş tutulması... Yok, ...değil o, yani. o dördüncü... ...batan güneş mi? Hay, evet evet batan güneş doğru eklips... Hmm. ...yani o üçlüdeki böyle o sıkıntı... ...şehirlerdeki... E, ...yıkılmanın, dökülmenin... ...yüzünü kaybetmenin içinde dolaşan... ...insanlar... O temalar arasında da çok Yakınlıklar olduğunu düşünüyorum hı hı. Yani yine aynı şey hadi böyle David Lynch'den mi etkilendi Hayır bence <gülüyor> Yani o aynı ruh halinin Benzer bir sinemasal ifadeye kavuşması Gibi hı hı. Antonio Nile olan benzerlik Konusunda da aynı şeyi düşünüyorum Yani bir şehrin yüzünü kaybetmesinin Yarattığı sıkıntıyı Burada anlattığı zaman ister istemez Görsel dil akrabalık taşıyor Hı hı hı Eee şey bana çok enteresan geldi. bu isyanlar şehirlerde gerçekleşen isyanlarla işte 68 isyanıyla Türkiye'de 1 Haziran ya da neyse biraz İran isyanı diyelim, Haziran isyanı diyelim. Bunların hep böyle bir geçmişinde bir şehirleşmede bir kriz dönemine bir büyük bir değişim dönemine karşılık geliyor saptımasını yapman bana çok hoş ve enteresan geldi. Ah oh, teşekkür ederim. Yani <gülüyor> <gülüyor> evet krizlerin böylece iyi yanını bir patlamaya dönüşme umudunu görme isteğinden de kaynaklanıyor <gülüyor> olabilir. Ama tam da öyle değil galiba. Çünkü hani Paris Komününün öncesine baktığımızda <gülüyor> 1871'in öncesine yine çok büyük çaplı bu Hausmann'ın Ee, şehri kesip biçmesi ve hı hı. tamamen dokusunu değiştirmesi var yani hı hı. o e, e, böyle bir doku böyle bir ritim olduğunu düşünmek isyanları beklemek açısından iyi hı hı. bir yandan da şöyle de olabilir ee, yani 68 nereye vardı hani vardı ya çok da parlak değil Aa, hiç öyle düşünmüyorum katı ya Evet. Niye? Niye? ama insanların kafa yapılarını değiştiriyor yani hani o böyle hani ile iktidarın el değiştirmesi anlamında katiyen söz etmiyorum Çünkü iktidarlar el değiştirdiğinde değişen bir şey olmadığını yeterince gördüğümüzü düşünüyorum Hı. yani düşünelim işte bütün 20 yüzyılda iktidarlar el değiştirdi Hı. bir şey değişti mi değişmedi değişmedi yani, yani ben, ama ben şey açısından da bir şey değişmediğini düşünüyorum Ee, eşitsizlik dediğin yine eşitsizlik sümürü Ama çok fark var öncesinde Bugünlerde daha kötü ya Ama yani mesela kadınlar ve e, e, Kadın erkek diye ayırmayalım da o cinsiyetlerin arasında hmm. kesin sınır çekme işi de e, problemli Ama bireylerin özgürlüğü ve bireylerin zihinlerinin zihinlerindeki sınırların kalkması açısından 68 bence çok çok önemli. Ona katılıyorum yani e, fakat bu e, bunun işte şeyde sistemin özüne dair bir değişim getirmedi. Aslında sistem özünü... kendi kendisini kendi kendisini bu şekilde güçlendirdi gibi de geliyor bana. Yani şu anda Bir şekilde karşı cevabını verdi ve onun içinde soğur, soğurdu mu derler. Öyle bir şey oldu gibi geliyor bana. Yani şu an baksanıza dünyanın aynına ya. Sistemin Rezavik özünün yani. değişeceğine inanıyor musun sen samimiyetle? Yok ben öyle bir şey söylemedim zaten. Ama yani değişmiyor. Yani o açıdan karamsarım. Onu demek istedim. Ama sistemin özünün değişmesini böyle topyekun bir değişiklik olmasını beklemek belki sorunlu zaten. Yani. yani şunu düşünüyorum mesela Vietnam Savaşı vardı 68'lerde 70'lerde falan. Vietnam Savaşı hakkında çok daha fazla şey biliyorduk ve insanlar çok daha duyarlıydılar. Şimdi Irak'ta savaş oluyor, Libya'da bilmem ne oluyor. İşte Amerikan askerleri gidiyorlar, çoluk çocuk herkesi öldürüyorlar. Ama bir Maylay katliamının ortaya çıkmasının yarattığı e, tepkinin binde birini bile görmüyoruz. Yani dünya değişti ve bir şekilde... E, Artık daha patavatsızca yapıyor muktedirler yaptıklarını gibi geliyor bana. Ya da o kadar iyi yapıyorlar ki zaten göremiyoruz bile ne olduğunu doğru dürüsttük. Ancak bir takım kaçaklar oluyor işte Ebu Grape'den fotoğraflar çıkıyor bilmem nereden. Ama gazeteciler embedded gazeteci artık yani şey değil falan. Öyle bir şey daha daha bir muktedir oldular gibi geliyor bana sanki. Neyse bu çok <gülüyor> başka bir konu. <gülüyor> Üç program boyunca... <gülüyor> <gülüyor> evet evet ben... <gülüyor> Sinemaya dönelim en iyisi. Evet, bu mevzular... Yani bu isyanlardan bir yere varılamayabilir korkum var benim. Onu, onu demek istedim. Evet, evet. Ama ben şeyi çok gözledim tabii. Hani belki de öğrencilerle, gençlerle böyle sürekli beraber oluyor olmanın getirdiği bir, bir iyimserlik olabilir bu. O çadırlarda yatıp kalktıkları iki hafta çok iz bıraktı onlarda. Yani bu iş hemen hop diye tabii, ortaya tabii. çıkacak bir şey değil. Tabii, ee, tabii. Kavrayışlarında ve hayata bakışlarında ve kendilerini algılayışlarında çok köklü bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Hı hı, yani hı. o yıllar içinde uzun vadede çıkacak olan bir şey. Hı hı. Çünkü hop diye zaten değişen şeyler yine hop diye geri alınıyor. Değil o, o onlar çok parlak fazla sistemler değil. Fazla hızlı gidemiyorsun. Fazla hızlı gidiyorsan fazla hızlı bir şekilde geri geliyorsun. Aynen. Yani bir de o hani hep söylediğimiz çok sık anılan gezi dönemindeki espri düzeyi, yazılan sloganların yaratıcılığı, o dönemin böyle o renkli, müzikli duygusu bu Bence tek tek insanların kafa yapısında hayata bakışında kalıcı izler bırakacak. Yani bu kuşak diyelim ki 10 sene, 20 sene sonra işler yapmaya başladığında hep onu bir referans alacaklar. Doğru. Peki Tayfun Pırselimoğlu Sinemasına geri dönelim. Yani özet olarak şunu diyoruz. Öz, öz olarak daha doğrusu özet olarak değil. Ee, İstanbul'da veya Türkiye'de büyük bir kentsel dönüşüm süreci yaşıyoruz ve Bu sürecin sıkıntısı bireyler üzerinde de kendisini gösteriyor, etkisi kendisini gösteriyor ve Tayfun'un sineması bu sıkıntıyı ve o sıkıntının içindeki bireyleri anlatan bir sinema. Evet, evet bunu böyle söyleyebiliriz doğru Hı -hı. ve e, çok da hikayesi anlatılmamış. Evet. İnsanları o, anlatıyor. İnsanları anlatıyor. Aynen öyle. Çünkü o söyleşimden hep referans veriyorum. Çünkü birçok şey orada konuşulmuş. Hani 12-13 milyonluk şehirde biz işte en çok 2-3 milyonu görerek yaşıyoruz. O geri kalan 10 milyonu çok da görmüyoruz. Ben de oralara gitmeyi, ha. o hikayeleri anlatmayı seviyorum diyor. İşte yani demin anlattığın e, izi, e, o izbe terk edilmiş elektrik e, merkezinde yapabilmiş olması da tarafının... Bir özelliğini gösteriyor. Evet. Gerçekten tayfun sürekli dolaşıyor evet, ve şehri evet. keşfediyor. Yani bilmediği yeri yok gibi. Yani başka bir yerlere gittiğimizde de ben onu gözlemledim yani. Başka şehirlerde de dolaşıyor mu? Dolaşıyor. Erivan'a gidiyor mesela hemen çıkıyor saatlerce yürüyor. Bütün... Ha, ne kadar güzel şey. Yani her yerine bakıyor işte. Öyle bir korkusuzluğu da var yani böyle hani başıma bir şey gelir mi işte Aha. benim için ne derler ne yaparlar öyle bir şey. Mesela Hı. hiç öyle bir duygusu yok o benim Hı. çok çok hoşuma gidiyor. Hani bilmediği bir şehirde de demek gidip kaybolabiliyor tek başına. Evet, evet. ya yani ben bir de şey yani ne bileyim ha bildiğim yerlerde dolaşım hep. Aynen yani işte <gülüyor> Beyhoğlu, Şişli Neyse oralar işte evet, ha, Yani o altın şehir mesela Pustaydı değil mi? Evet evet, evet. Yani bir yer orada durmak dahi istemem Zaten o söyleşte de konuşuyoruz onu Evet, evet o İsra'la birkaç kere inelim <gülüyor> <gülüyor> Gitmek istemiyor musun? <gülüyor> o da hayır diyor İsra'la <gülüyor> Çok şekerli <gülüyor> evet ya. yani Oradalar o kadar iç karartıcı yerler geliyor ki bana Hani Işte İnsanlık insan, dışı geliyor bana. Ama işte insanlarla konuşmaya başladığın evet. zaman öyle değil. Hatta değil diyor de. ya dert paylaşmaya başladığın zaman bu bizim alışkın olduğumuz semtlerden daha da belki sahici veya daha açık bulabiliyorsunuz insanları. Bir de şey var işte e, Tayfun Pürseloğlu sinemasında en başından beri dediğimiz gibi izden beri hep böyle bir başka kimliğe bürünme, bir başkası Hı. olma. İşte, de işte o Doppelgenger evet. hikayeleri. Böyle bir izlek var. Bu sence nereye oturuyor? Yani ne demek bu? ya da ya Aslında demin, demin de <gülüyor> o simetriden bilmem neden söz ettik ama. Evet. Tayfun özelinde ne olabilir bu? Yani yine ölümle hayat arasındaki ilişkiye bakışıyla ilintilendirebiliriz hmm. belki. hadi Yok olduğun zaman bir başkası mı oluyorsun? Veya hmm. hep kendimiz miyiz? Başka birine dönüşüyor muyuz? E, gibi ben yani felsefi olarak öyle düşünebiliriz ama tabii Tayfun'un bir de çok görsel bir yanı var yani ressam bir tarafta. Yani o ilk başta hemen simetri demesinin arkasında da belki öyle bir hı. düşünce var. Yani sonuçta aynaya bakma, ayna yansıması. Hani Ben o diylimde çok var ama bütün filmlerimde de var. Hep hı. camda bir yansıması vardır karakterlerin. Hı hı hı. Yani mutlaka bir yansımayla beraber ve o Ben o bir şey var böyle e, yansıma Parçalı Yansımaya devam ayni. ediyor. Evet. evet parçalı bir aynama. Yani özne yok oluyor ama yansısı aynada. Sonsuz bir şeydir. biçimde tekrar ediyor. O şeyde de Rıza'da da yani hepsinde var da mesela Rıza'da da o tuvalet sahnesindeki aynaya baktığında tam hani o bir cinayet e, öncesi. Yine orada da böyle çok parçalı başka yansımalara dönüşen bir görüntü var. Onun için sadece felsefi boyutuyla değil de ben o yansıma simetri görsel olarak kendimizi nasıl hmm, algılıyoruz onlarla da belki bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Hmm. İnsanın kendi kendinin farkına varması lakana inanırsak annesinin kucağında aynaya bakınca oluyormuş hmm. ya da yani işte hani narsisusun suya bakıp kendini görmesi. Kendini dışarıdan görmeyince kendinin farkında değilsin ki. Yani işte elin, ayağın, bedeninin görebildiği kadarı var. Hani bütünümüzü hiçbir zaman görmüyoruz çünkü. Hı -hı. bir şey geldi, bir gitti. Neydi acaba? Müzik dinlerken ne? hatırlar mısın acaba ikinci parçamızı merak ettim. Tamam. Ee, i̇kinci parçamızda birinci parçayla konuşuyor diyeyim ee, şu an orada konuşuyor birincisinde de Aymun Atlar orada değilim de ben zaten oradaydım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güneş simet <gülüyor> <gülüyor> yani tam simetri değil aynı tersi. Aynı ters evet <gülüyor> ee, Can Güngör'den dinliyoruz ben zaten oradaydım. karistanetur Yeşil çimenli bir vadi değirs, ucu solgun güneşte kibrit gibi açlar dizilmiş beyaz yamaçta Rayların sesinin gibi sürerken Takla oldu benim manzara akarken Duraklar aktı, geçti isimlerini bilmedim Zaman bana yavaştı içimde dalgalar köpürürken zaten yalan değil griso sokaklarım kaç kuş görür evin camını ah bu yol bu yol bu yol der ben ordaydım zaten yalan değil Gri soluk sokaklarım kaç kuş görür evincamın sessizliğin altı. üstümüzde bir kanat ...dudaklarından bir nefes isterler. ...dudaklarından bir nefes isterler. Bu yol, bu yol, bu yol değil. Ben oradaydım zaten, yalan so dokso katleran cats kreus gudur revinjamin sessizliyor kanaltı ah du Sokaklar kaç kuş görebilir camdan sessizliğin ortasında ağlar bu yağmur yağdığı zaman bir kanat Can Güngör'den dinledik. Ben oradaydım zaten. 94.9 Açık Radyo Ergo Aniston Bot programında. Ben Cüneyt Çabın Ehan. Konuğum Firde Çiçekoğlu'yla Ben O Değilim'i konuşmaya devam ediyoruz. Tafun Pirselimoğlu'nun son filmi. Ee, bu arada ben Hani filmin İngilizcesi çok net bir şekilde e, tek bir anlama geliyor. I'm not him. Hı hı. Yani o him de bir mesela kadın değil. Erkek evet. oldu. Çünkü filmi seyredince I'm not her da olabilir. Evet. Çünkü kadın da tekrar bir başka kimlik karşımıza çıkıyor. Hatta şu da olabilir diye bir saniye. Hatta şöyle de olabilir okunabilir diye düşünüyorum ben. ...ben sıfır değilim diye de okunabilirim. <gülüyor> Hatta... E, ...o başlıkta bir yazım da var. Bu filme ilişkin değil de... E, ...Ayu Adi'nin... E, ...öteki filmine ilişkinde... E, ...o Dostoyevski uyarlamasına... E, ...o yüzden ben sıfır değilim yazmışım Mesela bu filmde de şöyle bir şey... ...oluyor... E, ...Ercan Kesal... ...hapishaneye giriyor, hapishanede bir tane... ...mahkumla hücresini paylaşıyor... O mahkum bir ara işte gürültü yapıyor, ayakkabısıyla demirlere vuruyor ve gardiyanlar gelip bunu işkence ediyorlar diyeyim, dövüyorlar yani. Muhtemelen adam ölüyor. Adamı kaybediyorlar yani daha doğrusu. Ee, adamı kaybettikleri için ee, Ercan Kesal'a da sen de yok ol ve sen yoksun. Sen hiç olmadın. Evet. Gibi bir şey söylüyorlar. Ee, sanki sen o... Ercan Kesel'in canlandırdığı karakterdeki e, dönüşümü tetikleyen şeylerden birisi de o sanki. Ben varım ama yani bu halimle yok mu belki başka bir halimle evet. olabilirim gibi. Bu halimin bir kıymeti hayır harbiyesi yok gibi. Bir şey. Zaten yaptığı iş bilmem ne. Hani toplumun en e, bulaşıkçı diyemiyordu kendisine temizlik görevlisi falan evet. diyor yani. İşte öyle. yani o, o bir sıfır olma haline isyanın da bir belki ifadesi bir başka kimliğe bürünüp başka bir insan olarak var olabilmek. Ama sonuçta hemen hemen hiçbir şey değişmiyor başka bir insan olduğunda da aynı şeyi yaşıyorsun. Hemen hemen aynı şeyi yaşıyorsun. Yani bir, bir, bir çıkış yok, bir döngü. Ee, belki ufak bir değişim var, böyle bir ümit var ama... Aslında onu da çok tartışmasına yapıyoruz. Bence fazla umut yok diyorum filmlerinde. O, <gülüyor> <gülüyor> o var diyor. <gülüyor> o 2010'da yaptığımız Mithat Alan film herkesin evet, de yaptığını söylüyor işte. Hatta çok sevimli o. Bir solcu hastalığı diyor her şeye rağmen bir umut, yok, ha, evet. umut var gibi. Şimdi o söylediğim bana şöyle enteresan bir şey düşündürdü. ...yani mahkum da başkasına dönüşüyor... ...kadın da başkasına dönüşüyor... ...hatta şehir de başka bir şehre dönüşüyor ama yine... Doğru, İstanbul, da... İzmir'e dönüşüyor. İstanbul, İzmir'e dönüşüyor fakat İzmir'i bize o şekilde gösteriyor ki... ...baştan işte vapurun alt katında çaycılık yaparken... İstanbul'da olabilir rahatsızlıklar. Aynen İstanbul'da olabilir. Sonra seçtiği mekanlar... ...yani hı. şehir değiştiriyorsunuz, mekan değiştiriyorsunuz... ...yine değişen bir şey olmuyor. Yani her şey hı hı. değişmiş gibi o çıkışsızlık devam ediyor... Hı hı. Ee, ve bu, bu diğer filmlerinde de var Onun için çok Ve kitaplarında da var tabii Hep hep hı hı. aynı tema üzerine bu kadar çok e, Çeşit Şey söyleyebilmesi çok ilgimi çekiyor Benim Yani her hikaye Bağımsız olarak baktığınızda Apayrı bir hikaye gibi Ama bütün içinde baktığınızda Aynı temayı bir başka açıdan anlatıyor Bu, hı hı. bu, bu bence çok e, Önemli bir özellik hı. Yani herkesin kolay kolay hı hı. ...altından kalkabileceği bir iş değil... ...özellikle de ortam... hani ...ifade ortamı değiştirdiğinde... Hı hı. ...yani desenleri de öyle... ...resimleri de öyle... Hı. ...yani çok alanda kendini ifade ediyor... ...ama her ifade ettiği alanda o içindeki... ...temel sorunu başka başka hikayelere... ...başka başka görüntülere büründürerek aktarabiliyor... Hı hı. Ee, ...çok çok şey yazılabilir... ...konuşulabilir... <gülüyor> ...Tayfun'la ilgili sonsuz gibi geliyor bana... <gülüyor> Bir de bir değişiklik de var ama mesela ilk başladığın... ...ya yani ilk kendi yönettiği filmi ile bu son filmini karşılaştırdığımızda... ...büyük bir değişiklik evet, oldu. Evet, Biçimsel anlamda evet. söylemek lazım. Çok daha geveze diyor değil mi? Evet, yani <gülüyor> <gülüyor> bayağı geveze bir film o. Evet. Müzik falan, falan da var. Evet. Ee, onu bırakalım Rıza'yla... ...ben o değilim arasında da ciddi fark olduğunu düşünüyorum. Rıza'yı bayağı bir hani... Iı, gerçekçi. Yani ne bileyim hatta ben Umut'a benzetirim. Evet, evet, işte evet, atın ölümüyle evet, kamyonun evet, ölümü. Evet, evet, evet. Ee, yani hayatiyetini sağlayan şeyin aletin ya da edevatının ya da canlının yok olmasıyla adamın yaşadığı kriz. ve Kendisini kurtarma uğruna işte para bulma uğruna yaptığı saçmalıklar. onun bayağı gerçekçi bir film gibi görebiliriz ama ben o değilim de filan artık gerçek hayal bilmem ne... Ee, Bir yerleri oturtamıyoruz. Mesela kadının ölme sahnesi. Hani sandalda uykuya dalıyor şey. Ee, Ercan Castle'ın karakteri. Uyandığında kadını evet. bulamıyor. Zaten başından beri bir boğulma, boğulma, boğulma şeyi var filmde. Ee, mesela orada kadını öldürdü mü? Kadın nasıl oldu da boğulduğu bilmiyoruz. Evet. Ve o sahnenin öyle bir uyku, uyanıklık arasında geçiyor olması ve orada filmin tek, benim hatırladığım, fark ettiğim tek müzik içeren sahnesinin olması falan. Oranın mesela, orada ne oluyor? Yani öldürüyor mu kadını? Sonradan karşılaştırdığı kadın, aynı kadının başka kılığa girmiş hali mi yoksa gerçekten başka bir kadın mı falan? Artık şeyi kaybediyoruz tam. Har evet. Haritada yolumuzu kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Aynı şey tabii saçta da var. Evet saçta da var. Yani, yani o hani giderek böyle daha, daha soyut, e, daha, daha fantazi, daha evet, daha hani e, mesela saçta da şu çok etkileyici bence. Yine o ben o değilim desenin anlattığına benzer şekilde işte tarla civarında bir yerde perukatöylesinin penceresinden bakan e, biriyle karakterle karşılaşıyoruz ve en sonunda yine o aynı karakter pencereden dışarı bakıyor ve karşıdaki eee Ekrandaki Brezilya reklamlarını seyrediyor. Onun için filmin bütününü acaba hayal mi etti? Hı hı. Yahut sadece o rastladığı saçını satan kadını takip etti ve o kadınla birlikte olmayı mı hayal etti? Yahut onun kocasını gerçekten bizim gördüğümüz gibi öldürdü mü? Hı hı. O koca öldükten sonra acaba gerçekten... ...hayaleti geldi... ...yoksa öldürme öldürmeyi mi hayal etti... ...yani her aşamada o ikiye ayrılma... Evet. ...ve e, kendinin yansılaması... Hı hı, ...her hı. yol ayrımında hı hı. tekrar ediyor... Hı hı. ...onun için sadece hani kendi yansımasını... ...görme veya bir hı. öteki olma... ...veya ben o değilim deme değil... E, ...rastlaştığımız her olayda... ...her mekanda bunu tekrar tekrar... ...soruyoruz ama... ...hayata belli bir şekilde bakan insanlar... ...bence bunu hep zaten böyle yaşıyor... ...hani şu anda ben bunu yaşıyor muyum... ...yoksa yaşadığımı hayal mi ediyorum... Hı. ...çünkü... ...bir varsınız bir yoksunuz yani... bu ...basmakalık bir laf olacak ama... ...özellikle bir yaştan sonra... ...etrafınızdaki insanlar... ...fizyolojisi değişiyor... ...kafa yapısı değişiyor... ...yaşlanıyor ve artık o eski insan olmuyor... ...veya başka hayatlar seçiyor... Hani lisedeki, hmm. üniversitedeki arkadaşınızla bazen rastlaşırsınız ve hani ay bu, bu muydu, ben mi değişiktim, o mu değişikti, biz neyi o zaman o kadar yakındık <gülüyor> sorusunu sorarsınız ya. Eminim çoğumuzun başına hmm. gelmiştir. Eminim karşıdaki insan da aynı şeyi soruyordur. Onun için bence hani her gün bu tekrar tekrar birbirimize ve birbirimize sorduğumuz soruları çok daha soyut düzeyde ifade ediyor sadece. Evet, evet. Peki gelelim şimdi şu tip <gülüyor> nota. 17. Kaç, Kaçacağınızı anlattın değil mi? Yok yok yok ben hani saate bakıyorum acaba sığar miyim diye. Hayır. Mümkün diye. <gülüyor> evet evet onunla bitirelim. Şimdi bir kere şeye çok çok sevindim. Yani o dipnotu baştan okumamış olmana çok mutlu olduğumu söyleyeyim. Büyük ihtimal bu programı yapıyor. Olmazdık. olmazdık evet. <gülüyor> Kitabı keyifli okuyup bitirip sonra bir de dipnotlara bakayım deyip. <gülüyor> 17. dipnot. 17 mi? 17. Peki. Öyle, Öyle olması lazım. Tamam. O, onun düzeltesini de yapalım buradan. Ee, hani baştan da söylemeye çalıştım. Bu sözünü ettiğimiz kitap e, Şehrin İtirazı Metis'ten çıktı yakın tarihte. Ben sadece film okumaları üzerinden yapmaya çalıştım. Yani filmler üzerine yazılmış yazıları veyahut da teorik tartışmaları okumadan böyle çok hani kendi gözümle yapayım istedim ama kulağıma gözüme çarpan yazılardan da kaçamadım. Ve o kaçamadığım bir olaydı. 17. dipnotta <gülüyor> ayağıma dolaştı. E çünkü sonra hatırladım ben onu. Aslında senin yazının bütününü de okumadım ben. O Hı -hı. alt yazıdaki diğer filme referans veren yazının dipnotunda geçiyordu. Ama alıntı doğru yani. Hı -hı. Sonuçta hani o bu, bu aralar böyle bir öteki modası mı var diye filmler sayıp Tayfun'unkini de onun içinde Böyle çok şimdi baktığımda naif buluyorum orada. Hayır canım olur mu Tayfun hani hep böyle filan diye söyleme ihtiyacı hissettim orada. Ümit Halb ediyorum kitap. Halb ha, Halbuki ben beş yıldan beri bunu <gülüyor> zaten. Evet evet evet. Yani o aynen öyle. E, ben o değilim üzerine sen ayrıca yazmamışsın. Yazmadım. Bile. Yazmamışsın Hı. yani o hani temin sözünü ettiğimiz diğer film. Ben sıfır değilim üzerine yazılı Hı. bir yazı. Ee, şöyle düşünüyorum yani bu Hı. bir tek işe yarayabilir kitap ikinci baskı yapsın diye hep birlikte e, evet. gü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> niyetlerimizi daha <gülüyor> kesinleştirebiliriz. Evet, evet. evet, Metis'ten çıktı. Şahane bir kitap. Firdevsi Çiçekoğlu. <gülüyor> Ama 17. dipnot. 17. dipnotu şey yapın. İkinci, onu, hayır unutmayın. İkinci baskıda düzeltilmiş halini okuyacaksınız. Tamam. Hatta şimdi birinci baskıyı alın, bir de ikinci baskıyı. Alın. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yayıncımdan çok korktum ben. hani Senle onu mi? konuştuktan sonra hayır hayır. Müge'den mü, olsa daha da çok korkarım. Semih. Semih'den ha. korktum. Semih'den biraz daha az korkuyorum ama ondan da korkarım. <gülüyor> Çünkü çok titiz ve her şeye Bakarız tekrar beraber. Bunu nasıl atlamışız bilmiyorum. O 17. dipnotun ikinci baskısında şöyle bir şey okuyacaksınız. Söyleyeyim. Hani Cüneyt Cebenoya'nın zaten hep bahsetmiş olduğu <gülüyor> gibi. Ve ilk saptırmış olduğu gibi. gibi. Yani aynen, herkesten aynen, önce. Aynen. <gülüyor> çok doğru. Yani bu özellikle 2010'da Mithat Halam Merkezi'nde yapılan söyleşiyi okuduğumda çok etkilendim. Çünkü bütün o Aşağı yukarı benim sözünü ettiğim Hani Görüntü olarak bulup üstüne düşündüğüm Şeylerin hepsini konuşmuşsunuz Çok da yani güzel çok konuşmuşsunuz Sağ olun. Evet. Peki çok teşekkür ederim ben Feride çok güzel bir söyleşi olduğunu Umuyorum düşünüyorum Ben öyle düşünüyorum de herkes şimdi de öyledir diye umuyorum Hoş geldin Hoş gidiyorsun Çok mutlu oldum ben de teşekkür ederim davet için ben Teşekkür ederim Bir dahaki programda görüşmek üzere hoşça kalın